Şimdi bizim hani bu evlilik konusunda e, mehir olayı vardır. Dinimizde mehir vardır. Kadına. Evet. E, ama şu andaki Türkiye Cumhuriyeti Kanunu e, boşandığı zaman senin malın yarısını alıyor. Diyor ki, ben yarısını vereceksin, mecbursun diyor. Peki bu para helal mıdır haram mıdır kadına vermek? Hmm. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz efendim. Ha, günümüzde mevzuat değişti. Evet. Evlilik esnasında edinilen mallar paylaşılıyor kanun gereği. Siz evlenmeye karar verdiğinizde imza attığınız takdirde bu anlaşma üzere anlaşıyorsunuz. Yani evlilik e, esnasında kazandığımız malları ortak bölüşeceğiz diye anlaşma yapıyorsunuz. E, siz bir ahd içine girdiniz. E, Müslümanın özelliği nedir? وَالْمُوْفُونَ ahdihim اِذَا عَهَدُوا Anlaşmanız neydi ben? O ki bir evli, ayrılık söz konusu olacak olursa bu o, evliliğimiz esnasında edindiğimiz malların yarısını hanıma vereceğim diye imza atıyorsunuz. O taahhüde bağlı kalmanız icap eder. Yani orada bir haramlık söz konusu değil. Vaadiniz var çünkü. Ee, diğer bir mesele peki bu mihir sayılabilir mi diye sualler gelebilir. Mihir ayrı bir meseledir. Mihir, evlenmeyi kabul etmek için takdir olan bir ücret, bir miktar, bir mebladır. Kadın onu ister. Yani iki arabadır, on tane dairedir yahut az bir şey isteyebilir. Ya yani O kadının artık kabulüyle ilgili bir meseledir. Mal paylaşımını evlenmeye karar verirken hanımefendinin istediği mihirden ayırmak gerekir. Ancak kadın... Ben o may, mal paylaşımına razıyım derse ama ileride ayrılacağız anlamı çıkar ki bu iyi bir şey değil. Yani öyle bir şey arzu edilmez. O halde mal paylaşımı ayrı bir meseledir. Orada evet. siz hanımefendiye diyorsunuz ki biz olaki ayrılırsak malın yarısını ben sana vereceğim. Siz o taahhüdünüzü yerine getirmek durumundasınız. Kadının aldığı bu mal haram olmaz. Ancak mehir için ayrı bir husus cereyan etmektedir. Kadın mehir olarak neyi istiyorsa e, onu vermek durumundasınız. Bunun peşin olanı var, vadeli olanı var. Artık onların hükmü ayrı ayrı veya edilmektedir.